Herkese merhaba. 94.9 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özler'le berabersiniz. Program Ordu Amrof Kösemen bugün Birleşik Krallık yolunda. O yüzden bizlerle beraber olamadı. Yapım masamızda ise Feryal Kabil var bizlerle birlikte. Bugün Diğer Kam'da dünyanın dört bir yanından sosyal fayda alanını ilgilendiren haberler sunuyor olacağız sizlere. Bu haberler için hem Türkiye'den hem de farklı kıtalardan değişik meseleler. O mesele başlıklarında da ilginç haberler seçtik. Ayrıca bir de küçük müzik aramız var yine e, diğer kamda ilk haberimiz e, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları mükemmeliyet merkezinin Sabancı Üniversitesi'nin kısa adıyla SuGender e, uzunu biraz uzun çünkü e, toplumsal cinsiyet ve edebiyat söyleşileri seminerleri sinema ve edebiyat başlığıyla devam ediyor e, SuGender'in bahar programına baktığımız zaman çağrıda şöyle diyorlar sinema ve edebiyat başlığıyla 2017 201 sonbahar ve ilk bahar dönemlerinde de düzenlemeye devam edeceğiz. Seminerlerimizde yazarların yapıtlarında toplumsal cinsiyetin nasıl konumlandığını, toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl kurgulandığını irdeleyecek eserlerdeki alt metinlere ve söylemlere toplumsal cinsiyet merceğinden bakacağız. Daha sonra bu yapıtların sinema ve televizyon uyarlamalarından bazılarını da ele alacağız ve e, buradaki görsel ile yaptığımız okumaları birleştireceğiz diyorlar. İlkbahar 2018 programına şöyle bir baktığım zaman 3 Mart 2018'de e, Hülya Adak Sabancı Üniversitesi'nde Philip Roth'un Öfke romanı ve James Camus'un Indignation filmini ele alacak. 10 Mart 2018'de Hazal Halavut bu kez Boğaziçi Üniversitesi'nde Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşkı Memnunusunu ele alacak. Bunlar gerçekten e, toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında okumak için oldukça zengin ve leziz malzemeler. 17 Mart 2018'de yine Hazal Halavut Boğaziçi Üniversitesi'nde Aşkı Memnun'un televizyon ve film uyarlamalarına bakacak. E, 24 Mart 2018'de Başak Demirhan Boğaziçi Üniversitesi'nde Sevgi Soysal'ın Tanterozasına bakacak. 31 Mart 2018 Başak Demirhan Boğaziçi Üniversitesi'nde Işıl Türk'ün Seni Seviyorum Roza filmini ele alacak. 7 Nisan 2018 Asuman Suner İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Brooklyn, e, Tom Tobin'in romanı ve John Crowley'in filmini ele alacak. 14 Nisan 2018'de ise Özlem Öğüt Boğaziçi Üniversitesi'nde Ingeborg Bahman'ın Malina romanını ele alacak. 21 Nisan'da ise e, Werner Schroeter'in filmini ee, ele alıyor olacak ee, Çoğunlukla e, Mekanlar Karaköy, Miner ve Paras'ta Olacak Üniversitelerde de olabilir Saat 10-13 arasında olacak ee, Katılım ücretleri öğrenci, öğretmen ve su mensupları için 8 haftalık program 300 lira, yetişkinler için de 500 lira olarak açıklanmış. Kayıt için isterseniz sugender@sabanciuniyev.com şey, adresine mail atabiliyorsunuz ya da 0216 483 93 30 telefonunu arayabiliyorsunuz. Bir küçük not dinleyicilerimiz için son kayıt tarihi 10 Şubat. 2018 yani yaklaşık 10 gün kaldı bu program ilginizi çekiyorsa toplumsal cinsiyet e, çalışmaları için oldukça ilginç bir popüler kültür okumaları serisi diyebiliriz. Buradan Filipinlere geçelim. Bugün Türkiye'den çok haberimiz var ama Filipinler'den özellikle de Türkiye'nin bugün bugünlerde içinde bulunduğu durumu göze alırsak çok ilginç bir haber geldi. Ee, Filipinler Yüksek Eğitim Komisyonu. Bir anlaşma imzaladı Heavenly Cultural World Peace ve Restoration of Light sivil toplum kuruluşlarıyla bu dörtlü anlaşmanın konusu ne peki diye merak ediyorsanız hemen söyleyelim bundan sonra örgün eğitimin içerisine barış ve barış kültürü üzerine dersler konulması. Bu anlaşmayla birlikte özellikle Manila'da başlamak üzere pilot bölge Filipinler'de bundan sonraki çatışmaları önlemek ve dünya barış kültürüne katkı yapmak için öğrencilerin derslerine müfredatlarına barış ve barış kültürüyle ilgili dersler eklenecek ee, ve bir barış eğitimi müfredatı oluşturulacak. Barış demişken bu arada anmadan geçmeyelim. Bugün ayın 30'u Mahatma Gandhi'nin e, öldürülmesinin yıldönümü. E, barış hareketlerinin ilham verici isimlerinden biriydi Mahatma Gandhi. Hatta Mahatma'yı birçok insan batıda özellikle e, ilk ismi zanneder. Fakat büyük ruh anlamına gelen o da bir takma ad. Hintlilerin verdiği adla da Bapu, baba. E, Mahatma Gandhi adına... Bapu Giyetika diye bir albüm yayınlanıyor. Ee, onun için yapılmış şarkılardan ve şiirlerden oluşan. O albümden bir şarkı dinleyelim. Ee, 15 yaşındaki Harşal Visas söyleyecek. İkonik bir şarkı Hint kültüründe. Prabhat Ferry, ee, Mahatma Gandhi'yi analım. Ondan sonra diğer devam edelim. Vaishnav jan to tenekiyeje, piy d parayi par doke upkard kere par doke वैष्णव जन तो तेने कहिए वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीढ़ पराई Bhimana. na पकड़ लो के मां सोहुने वन्दे निंदा न करे के नीरे वाचकाछ मन निश्चल रखे satyan bole jevath ke Bu Gandhi için yapılmış bir şarkıyı dinledik. Diğer kamda 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındasınız. Sivil toplum ve sosyal fayda alanından haberlere devam ediyoruz. Sosyal Kuluçka Merkezi bir süredir atölyeler düzenliyor ve sıradaki atölyesi sosyal medya araçlarının etkin kullanımına yönelik olacak. Sivil toplum kuruluşlarının Facebook, Twitter ve Instagram gibi araçlar üzerinden sahip oldukları kurumsal sosyal medya hesaplarını yönetirken ...dikkat etmeleri gerektiğine odaklanacaklar. Kenan Dursun'un yapacağı atölyede... ...kurumsal sosyal medya hesapları paylaşımlarında... ...dikkat edilmesi gerekenler... ...ve yapılmaması gerekenler... ...örneklerle açıklanacak. Ee, özellikle... ...sosyal medyayı yeni kullanmaya başlamış... ...ya da belli bir strateji dahilinde... ...kullanmayan sivil toplum kuruluşları için... ...oldukça faydalı olabilir bu atölye. Son başvuru tarihi... ...15 Ocak Pazartesi saat 1... ...hatırlatmış olalım... Türkiye'deki sivil toplum için bir başka haber. E, CİS'te ceza infaz sisteminde sivil toplum. Beyoğlu'nda bir toplantı salonu açtı ve bunu sivil toplumun kullanımına açıyor. Film gösterimleri yapılabilecek eğitimler ve toplantılar için kullanılabilecek olan bu toplantı salonunda. Projeksiyon cihazı, bilgisayar ses sistemi, yazı tahtası, fotokopi cihazı ve yazıcı var. E, salon film gösterimlerinde oturma düzeniyle 60 kişi. Toplantılarda masalarla beraber 30 kişilik bir kapasiteye sahipmiş. Kendine ait bir mutfak bölümü de var ve burada çay ve kahve makineleri bulunuyor isenli takdirde de çay kahve hazır olarak sunulur diyor Cizk ve herkesi davet ediyoruz buraya e, diyor yalnız bir koşulumuz var salonumuzu kullanmak isteyenler 10 gün önceden 293 82 numaralı telefonu arayıp rezervasyon yaptırsınlar derler kader kadın adayları destekleme derneği 3 şubatta siyasette kadın temsili konulu bir panel düzenleyecek Kadın Partisi Kurucu Genel Başkanı Bernal Yazgan, İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fatma Gülberk Tay ve Gerevio Başkanı Profesör Doktor Feride Acar konuşmacı olarak bulunuyor bu panelde. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi Abidin Dino Salonu'nda Şişli'de yapılacak panel saat 2 ile 5 arasında 3 Şubat 2018'de buradan da duyurmuş olalım. Bir duyurumuzda Ali İsmail Korkmaz Vakfı'ndan e, maddi zorluk yaşayan geç, genç sanatçıların hayallerine ulaşmalarını sağlamak için... Genç Sanatçı Fonu projesini hayata geçiriyor vakıf, ee, sanata gülür veren gençlerin fikirlerini sanat eserine dönüştürmelerini amaçlıyor bu fon. Bu projeyle genç sanatçılar belirlenen tema üzerinde sanat dalı sınırı olmaksızın çalışabilecekler. Başvuru yapabilmek için ise 1 Ocak 1988 ve sonrasında doğmuş olmak Yeterli. Tüm illerden başvuru yapılabiliyor. Desteklerin eser başına en fazla 5000 lira olarak belirlendiği fonda eserin üretimi için gereken ahşap, metal, tuval gibi malzemeler, küçük araç gereçler, fotoğraf veya heykel stüdyosu ayarlanması, malzemelerin nakliyesi ile değerlendirme komitesinin uygun gördüğü diğer destekler de verilecek. Eğer başvurmak isterseniz Genç Sanatçı Fonu başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Bu Formada alikev.org adresinden ulaşabiliyorsunuz ee, ve bu formu daha sonra Genç Sanatçı Fonu konu başlığı ile bilgi.alikev.org adresine gönderiyorsunuz. Bir haberimizde Change with Business Talks projesinden ee, Ocak ayında başlamıştı ve 2018 Haziran ayı sonuna kadar her ay gerçekleştirilecek Change with Business Talks ve proje sosyal girişimlerin sürdürülebilirliklerini sağlayarak sosyal etkilerini arttırmalarını amaçlıyor. Ocak ayındaki ikinci konuşma hali hazırda önümüzde var. Change with Business Talks'ta ikinci konu sosyal finansman ve yöntemleri. Bu konuşmada mevcut veya yeni oluşturulacak finansman modellerinin Türkiye'deki sosyal girişimcilik sektöründe nasıl işleyebileceğini, sosyal girişimlere nasıl destek sağlanabileceğini ve sosyal girişimcilik sektörünün kalkınmasında nasıl rol oynanabileceğini ele alacaklar. Ee, konuşmacılar Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumundan Gonca Ongan, Aşoka Türkiye'den İstem Akalp ve e, Mikado'dan Serra Titiz. 24 Ocak 2018'de ilk e, konuşma bundan sonrası da e, açıklanacak. Anamet'te yapılıyor bu konuşmalar. Bir haberde e, Avrupa Konseyi ile ilgili. Avrupa Konseyi politik karar alma süreçlerine sivil katılım rehberi TÜSEV çevirisi yayınlandı Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 47 üye ülke tarafından 27 Eylül 2017 tarihinde kabul edilen Guidelines for Civil Participation in Political Decision Making uh, çok uzun oldu <gülüyor> bunu hemen çevirelim siyasi karar alma mekanizmalarında sivil katılım için rehber TÜSEV tarafından hazırlanan gayri resmi çevirisi yayınlandı Temel hedefi sivil toplum kuruluşlarının ve daha geniş kapsamda sivil toplumun politik karar alma süreçlerine katılımının güçlendirilmesi olan bu rehber, Hedefi doğrultusunda Avrupa Konseyi üye ülkelerini yönlendirmek için temel ilkeleri ortaya koyuyor. Ayrıca sivil toplum ile kamu otoriteleri arasındaki diyalog, istişare ve işbirliğinin sağlanması için her seviyede sürdürülebilir mekanizmaları teşvik edecek uygulamalar da ortaya koyuyor. Avrupa Konseyi politik karar alma süreçlerine sivil katılım rehberi Avrupa Konseyi'nin 2007 yılında kabul ettiği Avrupa'daki sivil toplum örgütlerinin hukuki statüsüne ilişkin tavsiyesiyle 2009 yılında gerçekleştirildi. ...gerçekleştirilen karar alma süreçlerindeki sivil katılım davranış ilkeleri gibi diğer mevcut metinlerle birlikte... ...devletlerin ve sivil toplumun demokrasiyi güçlendirmek için birlikte çalışması gerektiğine dair önemli bir altyapı sunuyor. Rehberin TÜSEV tarafından hazırlanan Türkçe gayri resmi çevirisine TÜSEV'in internet sitesinden ulaşmak mümkün. Bir haber daha Türkiye'den. <gülüyor> Pardon. Freedom House, Türkiye artık özgür bir ülke değil açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Düşünce Kuruluşu Freedom House'un açıkladığı 2018 Dünyada Özgürlükler raporunda... ...Türkiye kısmen özgür kategorisinden özgür olmayan ülkeler arasına alındı. Demokrasi krizi başlıklı raporda Türkiye'nin özgür olmayan ülkeler kategorisinde alınmasında... ...siyasi haklar ve bireysel özgürlüklerde yaşanan gerilemeler gerekçe olarak... Gösterildi. Türkiye'deki haberleri bir müddet en azından e, bırakalım. Bakalım dünyada şu anda neler konuşuluyor. Tabii ki Suriye krizi en öndeki gün, e, gündem maddelerinden biri ama bunun dışında iki tane çok kritik haber var sağlıkla ilgili. E, Dünya Sağlık Örgütü dünyanın pek çok e, bölgesinde bilinen pek çok enfeksiyona karşı antibiyotik. ...direnci gördüğünü açıkladı. Bu antibiyotik meselesi zaten bir müddettir... ...önümüzde olan bir mesele... ...hatta geçtiğimiz diğer kamplarda ...Sağlık Bakanlığı'nın... ...gereksiz antibiyotik kullanımına yönelik yaptığı... ...kampanyayı da incelemiştik. Görünen o ki... ...antimikrobiyotikler... E, ...maalesef... ...özellikle son yıllardaki... ...aşırı kullanımları nedeniyle... E, ...enfeksiyonlarda ve... ...bakterilerde ciddi bir dirence sebep oldu... Bu aslında şu demek çok fazla tıp denimiyle konuşulduğunda tam olarak ne anlama geldiği anlaşılmayabiliyor ama... ...en basit virüslerin bile antibiyotiğe direnç kazandığı bir dünyada pek çok hastalığı baştan yenmemiz gerekeceği insan olarak. Hatta bugün hani bir ilaç aldım geçti gitti dediğimiz çok basit pek çok hastalık nedeniyle ölümlerin de yaşanabileceği demek. Dünya Sağlık Örgütü'nden Dr. Spranger... Demiş ki e, bu küresel bir problemdir. Hem antibiyotiklerin sorumlu kullanımı hem de direnç gösterilen gösteren enfeksiyonlara karşı ne yapacağımıza dair bulmamız gereken çözümleri... ...dünyada tüm devletler ve tüm toplumlar birlikte bulmak durumundalar. Çünkü e, dünyadaki çok genel yani çok sık rastlanan ve... Maalesef potansiyel olarak da çok tehlikeli olan pek çok enfeksiyon artık e, ilaçlara karşı dirençli ve daha da e, kötü patatrenler e, bizim çizdiğimiz ulusal sınırları tanımıyorlar. Bugün e, Türkiye yarın Hindistan öbür gün Rusya tehdit altında kısacası küresel bir tehditle karşı karşıyayız. Diyor e, raporun adı Glass, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konu üzerinde e, yayınladığı raporun bu meseleyle ilgili hemen hemen tüm devletlerin e, Sağlık Bakanlıkları kampanyalar düzenliyorlar. Ancak bu kampanyalar görünen o ki yeterli olmayacak. ilerleyen dönemlerde de e, neler yapılacağı, bilimsel olarak ne tür gelişmelere ihtiyaç duyacağımızı konuşacağız. Bir başka yine Dünya Sağlık Örgütü'nden haber ve önemli bir haber... Dünyanın yarısı temel sağlık hizmetlerine erişemiyor. 2017'nin sonunda bu ayın başında açıklanmış bir rapor bu ve deniyor ki dünya nüfusunun yarısından fazlası, neredeyse 100 milyar milyon insan aşırı yoksunluk nedeniyle en basit sağlık yani 100 milyon insan en basit sağlık servislerine bile erişemiyor Dünya nüfusunun yarıdan fazlasıysa temel sağlık servislerinin hizmetlerinin tümüne erişemiyor Ve bu durum hepimiz için kabul edilemez olmalı diyor Dünya Sağlık Örgütü'nden Tedros Adhanom Ve diyor ki burada bir çözüm mevcut Küresel olarak insanların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamamız gerekiyor ve bunu da bedelsiz yapabilmemiz gerekiyor. Bu çalışma gösteriyor ki 800 milyon kişi neredeyse ev gelirlerinin yani hane halkı gelirinin yüzde 10'unu sağlık harcamaları için ayırmak durumunda. Bu pek çok özellikle... Çok yoksul bölgelerde erişilebilir bir rakamın çok dışında. Ee, Dünya Sağlık Örgütü çok yakında bir üniversal yani küresel e, sağlık hizmetleri için kampanya başlatacak görünen o ki... ...önümüzdeki dönemlerde konuşacağımız ana başlıklardan bir tanesi de bu olacak. 94.9 Açık Radyo'da, Diğer Kam'da, Türkiye'den ve Dünya'dan... Haberleri verdik sizlere bu haberler aynı zamanda önümüzdeki dönemde hangi alanlarda sosyal fayda iletişiminde yeni kampanyalar göreceğimizi hangi alanların öncelikli olarak öne çıkacağını gösteriyor. Elbette ki şu anda içinde bulunduğumuz durumda hem savaş karşıtı kampanyalar hem insan hakları kampanyaları hem de insani yardım kampanyaları. Dünyanın maalesef e, pek çok döneminde olduğu gibi önde olacak. Ancak bunların yanına eklenen yeni kampanyalar, yeni söylemler, yeni fikirler de olacak. Biz de diğer kamda bunları takip etmeye devam edeceğiz. Ben de amla özler sizlerle beraberdim. Bugün partnerim Rauf Kösemen yoktu ama bir sonraki programda görüşeceğiz diye düşünüyorum. Feryal Kabil yayın masamızda bizlerle beraber destek verdi. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.